Babil'den sonra. Özgüre bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erjuman Gülçay. Every person has an idol and it could be more than one. To these members of the Turkish community of Australia, this man is their idol. His name, Ruhi Su, and he is undoubtedly the greatest Turkish folk musician of his time, in a country where folk music reflects the very soul of the people. His art has been studied by the great music masters of Europe. Türkü yü söyleyen halk Yalnız eğlenmek, vakit geçirmek için söylemez. Birçok sorunlarını, özlemlerini, şikayetlerini kendinin dışındakilere ulaştırmak için söyler. İyi günlerimize. iyi günlerimize. Evet. Eğlenceleriyle, oyunlarıyla sürmüş gitmiş. Yani Halk dayanılmaz koşullar içerisinde eğlenmiş, türküler söylemiş ve öylece de yaşama direncini artırmış. Kavşanmıyordu meyler Bongunlerden salih Yârim reyhan dâli Maşallah dini vallar Digi digi dağ dağ <gülüyor> Keten göynek filfilli nîneler Keten göynek filfilli nîneler NERDEN ALDIĞIN BU DİL DİNİN ELER NERDEN ALDIĞIN BU DİL DİNİN BU DİL BURRANIN DEL BU DİL BURRANIN elvan elvan memeller karsak mı yor dümeler böyle günlerden salih yarim reyhan dallı maşallah deyinihvanlar digi digi dav dav digi davdan elvan elvan memeller karsak mı yor dümeler böyle güllerden salih yarim reyhan dallı Maşallah en ihvanlar digi digi davdav digi davdav dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında 20 haftadır her cumartesi dünyanın dört bir tarafından ağırlıklı olarak halk şarkıları dinletmeye çalışıyorum Programda zaman zaman Anadolu'dan halk türküleri de dinlettiğim oluyor İşte daha önce Mayıs ayında Talip Özkan'ı iki program boyunca birlikte dinlemiştik Yine geçen haftalarda Fethiye Müzik Köyü 2017'ye katılan Anadolu'dan Seslere yer vermiştim programda. Önümüzdeki haftalarda eski TRT Türk Halk Müziği radyo programcılarından Yaşar Özürküt abimi programa konuk etmeyi düşünüyorum. Kendisi 1960-1970 yıllarında birçok Türk Halk Müziği programı yapmıştı. Programda o günleri konuşup seçtiği türküleri dinleyeceğiz... Bu haftada programda Anadolu halk türkülerini yerelinden alarak farklı bir yorumla ülkenin kentlerine, kentli kulaklara ve oradan da dünyaya taşıyan bir ustaya yer vermek istiyorum. Teknik basada arkadaşım Ömer Şahin de bana destek veriyor. 1943 yılında Türkiye'de yayın yapan tek radyo TRT Ankara Radyosu'ydu. Her 15 günde bir, pazar günleri saat 10'da o radyodan farklı bir ses ulaşıyordu kulaklara. Bu ses gelmiş işte mugannilerden farklı bir tarzda türküler sö söylüyordu. Bu türkü yorumları bilindik türkülerden farklı olarak sözleriyle ve yorumlanış biçimiyle Şiir yanı ağır basan bir anlamda Anadolu halk balatlarıydı diyebilirim. Bu balatlar Pir Sultan Abdal, Ali İzzet, Muhyi, Dertli gibi Alevi ozanlarından alınmış değişlerdi çoğu zaman. Program her pazar Bas Bariton, Ruhi Su, Türkler Söylüyor anonsu ile açılıyor, açılıyordu ve büyük de ilgi gördü bu program. O yıllarda Ruhi Su aynı zamanda Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak çalışıyordu. İşte Bastian Bastian, Madame Butterfly, La Bohème, Satılmış Nişanlı, Fidel, Fidelio, Maskeli Balo, Yarasa, Figaro'nun Düğünü, Rigoletto, Aşk İksiri ve işte Konsolos gibi operalarda rol alıyordu. Opera çalışmalarından vakit buldukça da türküler söylüyor, işte derlemeler yapıyordu. Ruhi Su'nun radyoda Alevi değişlerini yorumlaması dönemin iktidar sahipleri tarafından komünizm propagandası olarak nitelenir ve 1945 yılında bir gün Mesut Cemil onu yanına çağırır ve Ruhi'cim seni harcamayalım istersen bu programa bir müddet ara verelim der. Ruhi Su ben bu yolda harcanmaya razıyım dediyse de faydası olmaz ve Mesut Cemil radyodaki işine son verir. Opera ve radyo programı dışında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir de koro kurmuştur o günlerde Ruhisu. Kısa bir süre sonra koro çalışması da okul yönetimince yasaklanır. Yeni bir deneme de sonuç vermez. Koro'yu koro yerinden engellenir. Bu dönemde koroya devam eden ve ailece görüşmeye başladıkları Sıdika Su ile ölene kadar sürecek beraberlikleri de başlar. Opera'da çalışmaya devam ederken askerliğinde yedek subay olarak tamamlar. Her ikisinin de birbirlerinden habersiz bir Türkiye Komünist Partisi içerisinde politik çalışmaları da sürmektedir o günlerde. İşte sonrası malum 1951'deki TKP tutuklamaları, İstanbul 1. Şube, Sansaryan Han tabutluklarında ruhi su için işkenceyle geçen uzun günler, geceler başlar... Fakat yani türkü yakmaya orada da devam eder. İşte bu nasıl İstanbul zindan içinde kayboldu gündüzüm gecem değişi o günlerden kalmadır. Bir de su için mahsus mahal türküsünü yine o tabutluklarda yakmıştır. Onun ardından hemen su da aynı davadan tutuklanır ve İstanbul'a Sansar yanına getirilir. İşte dört buçuk ay kadar orada kalırlar sonra her ikisi için harbiye cezaevi günleri başlar. Cezaevinde görüşebilmek umuduyla nişanlanırlar ee, ve 29 Eylül 1954'te de Nişantaşı Hükümet Tabipliği'nde evlenirler. Nikat şahitleri de Behice Boran ve eşi Nevzat Atko'dur. Nikahattan sonra yürüyerek Harbiye'ye cezaevine dönerler. Yaklaşık 4 yıldan sonra ilk kez dört duvarın dışında, gri bir sonbahar gününde bir az subay ve iki askerin gözetiminde de olsa yan yana yürünen yarım saatlik yolculuk her ikisi için de unutulmaz bir andır. Ruhi Su yolda askerlerden izin ister ve dört yol ağzındaki bir kitapçıdan bir Goya albümü alır ve Sıdıka Su'ya imzalayarak hediye eder. Sonra kendi koğuşlarına dönerler. E, rastlantı bu ya işte Sıdıka Su yıllar sonra emekli olduğunda da ilk maaşını evlendikleri o binada ve aynı odada alır. İşte yıllar önce yaşadıkları bir an gözlerinin önden geçer duygulanır sonra Ruhi Su Adana cezaevine, Nestor'daki su da Sultanahmet Cezaevi'ne gönderilir. İşte gizlice mektuplaşmaya devam ederler. Cezalarının bitiminde Sıdıka Su Ankara'ya, Ruhi Su'da da Konya Çumra'ya sürgüne gönderilir. 20 ay sürer bu sürgünlük dönemi. Sıdıka Su bütün çabalarına rağmen Ankara'dan ayrılma izni alamaz ve bu sürede hiç görüşemezler. 1958 Eylül ayı sonunda Ruhi Su'nun sürgünlük günleri biter. Sonunda Sıdık Asu'ya da izin çıkmıştır. İşte bir hafta Çumra'da savcının evinde birlikte kalırlar. Ee, evlere davet edilirler. Üzüm bağlarına davet edilirler. İşte unutulmaz bir haftadır o hafta. Sonra Çumlu halkıyla tren istasyonunda vedalaşırlar. Son kez onlara Türkler söyler ruhi. Su ve kadehler bu kez onların özgürlüğü için kaldırılır. Yıllar sonra savcının izini bulurlar, oğluyla görüşürler ama savcı çoktan hayata veda etmiştir. Onu her zaman sevgi ve saygıyla iade ederler. Ankara'ya dönüşte Etimesgut'un dışında tarlanın ortasında çoğunlukla işçilerin oturduğu yoksul bir mahallede suyu elektriği olmayan toprak zeminli iki göz odası olan bir evde 20 ay yaşarlar her gün 12 kilometre yürüyerek Etimeskut'a imza vermeye gider gelirler. İşte yere hasırlar serilir, sonra mm, kilimler de edinirler. Ruhi su kartondan el, elbise dolapları yapar, sıdıkasının annesinin verdiği lambayla aydınlanırlar. Bir de soba ayrılanır, işte 3-5 kaca, bir de ocak. Ev yaşanabilir, şirin bir ev haline gelir. Çokça misafiri ağırlarlar, tarlanın ortasında yer alan o mütevazı. Her yanı sevgi ve emek kokan evde. En sık mahallede yaşayan işçileri konuk ederler. Baş misafirde her zaman Ozan Ali İzzet Özkan olur. Yatılı gelir ve sabahın beşinde uyanıp türkü söylemeye başlarmış. Bazen otostoplu Ankara'ya konser veya oyun izlemeye giderler. Yıllar sonra Sıdık'a teyzeye evinde yer alan o çok sayıdaki renkli bohemya porselen lambayı sorduğumda cevabı işte o günlerimizi aydınlatan oydu. Gaz lambasında oturmayı da severdik ayrıca. Bunu bilen dostlarımız da bize hediye olarak lamba getirirlerdi. Sonra biz de fırsat buldukça satın aldık ve hep lamba biriktirdik olmuştu. İşte o lambalar bugün de hala Sıdık'a sunun yolda uzun yıllar yaşadığı evde çalışır vaziyette duruyorlar. Ruhisu'nun 1912'de Van'da başlayan hayat hikayesi uzun, sıkıntılı ama mücadeleyle dolu, onurlu da bir hikaye. Bugün Yeşil Gazete'ye de Ruhisu'nun yaşamını hatırlatan bir yazı yazmaya çalıştım. Ruhisu'yu 20 Eylül 1985'te kaybetmiştik. Birkaç gün sonra yani önümüzdeki hafta 20 Eylül Çarşamba akşamı 1986 yılından sonra her yıl olduğu gibi... Bu yılda öğrencileri, sevenleri, dostları onu 32. Ölüm yıl dönümünde türküler söyleyerek anacaklar. Bugün programda opera sanatçısı, halk müziği derlemecisi, besteci, saz ustası, koro yönetmeni, müzik öğretmeni, halk türküleri yorumcusu, müzik yazarı, şahir yani çok yönlü sanatçı Ruhi Sun'un halk türküleri yorumlarından örnekler dinletmek istiyorum. Programa girerken dinlediğimiz ilk türkü Ruhisu'nun 1982 yılında Avusturya, Avustralya'da verdiği konserin kayıtlarından alınan bir Orta Anadolu türküsüydü. Ketengöynek e, bu türküyü Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenmiş. Ruhisu'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü Muzaffer Sarı Sözen'in Recep Kırıcı'dan derlediği bir Bayburt türküsü Giydim Çarıklarımı. Bu türkü bir ev kaydı. İsterseniz Türkiye geçmeden kısaca imece plaklarından da söz etmek istiyorum. Ruhi Su 1960'lı yılların başında Ankara'dan İstanbul'a gelince geçinebilmek için bir süre kulüplerde türkü söylemek zorunda kalmış. İşte yakın dostları bir imece kurmuşlar. Yine kulüplerde türküler söylemeye devam etmiş bir süre daha. Sonra Aydınlar bunun böyle gitmeyeceğini, Ruhi Su'nun bu işlerle uğraşmaması gerektiğini düşünmüşler. Kimler var? Mesela Halet Çambel, Atilla Özkırımlı, Sabahati Eyiboğlu ve daha birçok arkadaşları aralarında karar verip para toplamışlar. Bu şekilde Ruhusu'nun dört adet 45'lik plaktan oluşan ilk albümleri çıkmış. Tabii o zaman bu plakları da bütün plakçılar satmak istemiyorlar. Ancak belirli kitapçılarda bulunabiliyormuş bu plaklar. İşte ne bileyim İstanbul'da iki tane e, kitapçı da, Ankara'da bir da, İzmir'de bir kitapçıda o kadar. Yani bundan başka da işte arkadaşları aboneler kaydediyorlarmış. Çıkan plakları abonelere göndererek alınan paralarla yeni plaklar çıkıyormuş. Bu şekilde 16 tane plak yayınlanmış. Ondan sonra ilk uzun çalar Kuvayi Milli, Dest Milli Destanı da yine imece dahilinde çıkarılmış ve zaten bu plakların arasında İmece markasıyla biliyorduk. Plaklara girmeyen bazı türküler de evlerde, dost muhabbetlerinde ilkel kayıt cihazlarıyla kayda alınmış. Ruhi Su'nun ölümünden sonra eşi Sıdıka Su bu kayıtları elden geçirerek, temizleyerek bir kısmını CD olarak yayınlamıştı. Bugün 20 CD'den oluşan toplam 27 albümü müzik marketlerden edinmek mümkün. Bugün dinleyeceğimiz türküler bu 20 CD'lik koleksiyonda da yer alan türküler. Şimdi dinleyeceğimiz türkü bir Eren Eyüboğlu kaydı. Sabahattin Eyüboğlu, Türkan Saylan ve Hüseyin Erdem'in de bulunduğu bir dost meclisinde yapılan bir kayıt. Kayıtta geçen yıllarda kaybettiğimiz Türkan Saylan'ın da sesini duyuyoruz. O gün bu mecliste yer alan Hüseyin Erdem de halen Almanya'da yaşıyor. Geçen aylarda bir rahatsızlık geçirdi Hüseyin abi ve hızla iyileşiyor ama. Eğer bu programı dinliyorsan ona İstanbul'dan da bir selam göndermek istiyorum. Hatta bu türküyü onun için çalmak istiyorum. E, türküyü Ruhi Sudan dinliyoruz. Bir Bayburt türküsü, Giydim Çarıklarımı. <gülüyor> Oh, yeah. Ruhisu'dan dinleyeceğimiz türkü Kırşehirli Keskinli Hacı Taşan'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türkü. Bu türkü Ruhisu'nun sesinden az önce bahsettiğim 45'lik imece plaklarında ilk kez yayınlanmış. Plağın diğer yüzünde de Çamdan Sakız Akıyor türküsü yer alıyor. Ee, dinliyoruz Bugün Ayın Işığı. Bugün ayın ışığı Elinde bak kaşığı Yine nereden geliyon da Mahlenin yakışığı Yine nereden geliyorum da mahlenin yakışığı neredesin, neredesin? Kaldır camın perdesin Diyeceğim çoğudu pek kalabalık diyeceğim çoğuda pe Rapor şu na kurba, yalnız Yalnız sana değil de arkadaşına kurban Vay vay vay vay pambuğum Edasına yandım Seni hasta diyorlardı nasıl oldu? Sevdiğim. seni hasta diyorlardı nasıl oldu sevdi Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında önümüzdeki hafta 20 Eylül Çarşamba akşamı İstanbul'da düzenlenecek 32. Ölüm dönümü Anma Etkinliği'nde türkülerle anılacak olan Ruhisu'dan türküler dinletiyorum. Sırada peş peşe dinleyeceğimiz iki türkü var. Bu türküler geçen aylarda hayata veda eden Ruhisu'nun kadim dostlarından Bertan Onaran'ın arşivinden alınmış kayıtlar. Ona da bu iki türküyle buradan bir selam göndermek istiyorum. İlk türkü Kırşehirli Çekiç Ali'den Osman Özdenkçi'nin derlediği bir türkü Acem Kızı. Ardından yine bir Kırşehir türküsü geliyor. Ee, türkü Mahmut Öngüç'ten alınmış Şekerdağı. Önce Acem Kızı ve sonra Şekerdağı Ruhisu'dan dinliyoruz. Erp neftaşa nova Seven oğlan neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Kuru fındık acı kahve fincanı Çeker mi şerbet mi Kurufunde, aji Excellent. Evde ağlar durur. Neyle Bir tek başı Yol ver geçeyim. Şeker dağları. Sınavda bıraktım. Gözü ağları Şimdi sırada yine Ruhüsü'den dinleyeceğimiz bir türkü var. Evde kalmış bir kızın türküsü. Muzaffer Sarı sözünü derlediği bir çankırı türküsü bu türkü. Çıra Attım Yanmadı veya Ruhi Su albümünde yer alan adıyla Hauneli. Bu kayıt da bir dost meclisinde, evde yapılmış bir kayıt ve Ziya Sav arşivinden alınmış. Dinliyoruz. Çıra Attım Yanmadı. Kendini evde kalmış hisseden bir kızın türküsü. İşin yoksa artık, un ele dur demek istiyor. Çıra çattım yanmadı da, meyil verdim almadı da. Ha, ha daha un ele, ha, ha un Allah, çok yalvardım Dua kabul olmadı daha Ha daha unene ha Ha daha dönele ha Ha daha güzele ha Ha daha fitene ha Burada demir fırınlı dumanım direk direkte ha ha ha, ha. Ha, ha, de ha eller kavuşmuş Radyo 94 94.9 Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Programa Ruhisun'dan dinleyeceğimiz türkülerle devam ediyorum. Sırada Çukurova Kadil'de söylenen bir türkü var. Ruhisun'un çocukluğunun bir kısmı da Adana'da, Toroslar'da geçmiş. Birinci Dünya Savaşı yılları Adana'yı İngilizler işgal edince bütün aileler gibi o da ailesiyle bir süre Toroslar'da yaşamak zorunda kalmış ki o günlere kaç kaç günleri denirmiş halk arasında. Toroslar'da göçer yürükler arasında geçen o günlerin Ruhisu'nun daha sonra türkülerle bir ömür boyu sürecek olan yol arkadaşlığında çok önemli olduğu söyleniyor. Kimi de belki bu türküyü Ruhisu'da ilk kez o yaşlarda oralarda duydu. Türk'ünün bir de hikayesi var, mantı var veya mantı far. Baharda torosların yüksek yaylalarında açan sarı bir çiçekmiş. Rengini ve biçimini değiştirmeden kuruyup aylarca durabilirmiş. Kadirli'de toros içinde oturan halk arasında da bu çiçeğin kutsal bir yeri varmış. Yayla dönüşünde her evin, her genç kızın sandığında bu çiçekten bir demet bulunurmuş. Ora halkının bu çiçeğin adıyla ilgili bir de güzel adeti varmış. Şaka ile karışık, törensel bir adet. Mantıvar çekme derlermiş buna. Yani bizdeki işte niyet çekme anlamına geliyor yani. Genç kızlar yüzük, bilezik, boncuk gibi şeylerini bu küpün içine koyup küpü akşamdan gülün dibine bırakırlarmış. Ertesi gün mantıvar türküsünü söyleyerek bu küpteki eşyalarını çekmeye başlarlarmış. Türkünün her dörtlüğü söylenirken bir kızın eşyası çekilir ve dörtlükte söylenen şeyler o kızın üstüne söylenmiş, sayılır, gülüşülür, eğlenilirmiş. E, Ruhisi Dostlar Korosu'nda da bu türkünün ayrı bir hikayesi var. Ben 1989 yılının sonlarında koraya katıldım, i̇şte 20'li yaşlarım, yaşlarımdayım. Çalışmalar dışında bizler de sık sık evlerimizde toplanırdık. İşte benim de katıldığım ilk ev toplantısıydı. Koro bu türkü Türkiye'ye girecek. Tabii ben bilmiyorum, ben de ilk kez dinleyeceğim. Uzun bir türkü, yedi dörtlükten oluşuyor. İşte başlamadan yedi kişiden bir dörtlüğü seçmesi isteniyor. Meğer bu Kore'ye her yeni gelene ilk ev toplantısında kurulan bir kumpasmış yani eskiler birer numara seçerken bana da bir numara seçmemi söylediler birini seçtim meğerse hangi numarayı seçersem seç yani sıralama kolayca değiştiriliyor ve yeni gelen erkekleri de şu dörtlük düşüyormuş yani seçtiğim numara ya sıra gelince şu dörtlük söylendi bana. Ee, Söyde yılan aktı, dalını kıra kıra, bana bir yiğit baktı, terini sile sile. Tabi o sırada Koron'un yiğitleri türkü söyleyip bana bakarken bir taraftan da alınlarındaki terlerini silmeye başladılar. Ee, bu türkünün bendeki ilk anısı da işte böyle başladı. Türkü yine Üner Eyüboğlu'nun yaptığı bir ev dinletisi kaydı ve onun arşivinden alınıp e, 1992'de Ankara'nın Taşına Bak albümünde yayınlandı. Bir Adana Kadirli türküsü Ruhi Sudan dinliyoruz mantı var. Hey mantı mantıvar, var mantı var mantı var baktı var mantı var gelenin cennette beş tatı var mantı var gelenin cennette beş tatı var. Mantıvarım açıldı, kokuları saçıldı. Anasına müjdolsun, kızın bahtı açıldı. Anasına müjdolsun, kızın bahtı açıldı. Ey hezine hezine... Türkü düşmüş dizine, oturmuş yol üstüne, kimse bakmaz yüzüne. Oturmuş yol üstüne, kimse bakmaz yüzüne. Çöyü de yılan aktı, dalını kıra kıra.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 ''Yok demen, yoksul demen, yiğide yi verin kızı'' ''Yok demen, yoksul demen, yiğide yi verin kızı'' ''Mantıvarım avan ol, kaza bela savan ol'' ''Ne gelene yüz çevir'' Ne gideni o, ne gelene yüz çevir ne gideni kovano Mesteyinin küründen o kürsleme süründen birinceci ki nur doğmuş Muhammed'in uğrundan birinci zikir Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında Ruhisu'dan türküler dinletmeye devam ediyorum. Ruhisu 32. ölüm yıl dönümünde önümüzdeki hafta 20 Eylül Çarşamba günü Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde saat 20'de başlayacak bir etkinlikle anılacak. Etkinlik Ruhisu'nun 1982'de konser vermek için gittiği Avustralya'da çekilen 23 dakikalık bir belgeselle başlayacak. Sonra etkinlik koronun 1975'te kuruluşu ardından korist olarak koroya katılan müzisyen Emine Güç ve bu yıl 42. yılını yaşayan Ruhisu Dostlar Korosu'nun söylediği türkülerle devam edecek. Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır. Evet. Şimdi önce Emin İgüs'ün söylediği bir türküyle programa devam etmek istiyorum. Yani yaşı yetenler anımsayacaklardır. 1982-1989 yılları arasında İstanbul'un Anadolu yakasında faaliyet gösteren bir sanat evi vardı. Çekirdek Sanat Evi. Burası işte Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil tarafından 1982'de Bostancı'da Çatal Çeşme'de kurulan bir sanat eviydi. Üst katta Fikret Kızılok'un diş hekim ...müayenehanesi vardı. Çeşitli sergilerin de açıldığı mekan... ...bugün çoğunu yakından bildiğimiz... ...ve severek dinlediğimiz... ...işte Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok... ...Robert Johnson, Erkan Oğur... ...Janet Jack Esim, Cem İkiz... ...Ezginin Gündüğü, Yeni Türk'ü... ...Aziz Şenol Filiz... ...Mutlu Torun, İhsan Özgen... ...Grup Gündoğarken... ...İsmail Demircoğlu, Doğan Canku... ...ve daha birçok solist ve topluluğun... ...dinletiler sunduğu bir sanat eviydi... Bu isimlerden birçoğu müzik piyasasına orada adım attılar. Orada icra edilen müzikler dönemin müzik piyasasında para etmeyecek müziklerdi. Sanat evi de bu nedenle kurulmuştu. İşte Türk müziği kökenli müzisyenlerle, Batı müziği kökenli müzisyenlerin deneysel çalışmalarına da sahne olan buluşmalara, mekanın darlığı nedeniyle az sayıda ser seyirci alınabiliyordu. Müzisyenler para almadan sanatlarını icra ediyorlar ve seyirciler de ücret ödemeden dinletileri izleyebilirler. ...biliyorlardı. E, buradaki dinletiler Kızılok'un iki kanallı teybiyle kayıt ediliyor... ...ve katılımcılara birer kasete yüklenmiş kayıtlar hediye ediliyordu. Kasa, e, kasetlerin kapak resimlerinde o zaman küçük bir çocuk olan e, Fikret Kızılok'un oğlu... Yağmur'un e, ...Yağmur çiziyordu... Çekirdek Sanat Evi 1989'da kapandı. E, bu kayıt Ezginin Günlüğü grubunun da nüvesini oluşturan müzisyenleri dinlediğimiz bir yer olmuştu. 1900 yani şimdi dinleyeceğimiz e, 1986 tarihli bu kayıtta Tanju Duru gitar, Nadir Göktürk cura, Vedat Verter bağlama ve Göksun Doğan da klarnet çalıyorlar. Türkü'yü Emin İğüş seslendiriyor. Bir iskeçe türküsü, drama mahpusu. Bir de bu kayıtta gitarıyla yer alan Tanju Duru 2008'de Demir Kazık Dağı tırmanışı sırasında hayatını kaybetmişti. Ona da buradan bir selam göndermek, bu türküyü onun anısına çalmak istiyorum. Emin İgüs'ün Sesinden Dinliyoruz, Drama Mahpusu veya işte daha çok bilinen adıyla Drama Köprüsü. Dardır geçilmez Hasan, dardır geçilmez. Soğuk turşuları Hasan bir tas içilmez. Soğuk turşuları Hasan bir tas içilmez. Yardan geçilmez Bre hassan Yardan geçilmez Ruhisu'dan Türküler dinletiyorum. Son türküde Ruhisu Dostlar Korosunun 1975'te kurulan ilk kadrosunda yer alan koristlerinden olan Emine Güs ve arkadaşlarından 1986 tarihli bir kaydı dinledik. Ruhisu önümüzdeki hafta 32. Ölüm Yıl Dönümü anısına düzenlenen bir anla etkinliğiyle anılacak. Etkinliğin müzik bölümünde Emin İgüs'te türküler söyleyecek. Etkinlikte yer alan bir diğer müzik grubu da 1975 yılında Ruhisu'nun kurduğu ve 42 yıl sonra bugün de çalışmalarını Mutlu Ödemiş yönetiminde sürdüren Genç Koristlerden kurulu Ruhisu Dostlar Korosu. Bu konserde eski koro şeflerinden Refik Köksal ve Hüseyin da birer türküde koro yönetecekler. Şimdi Ruhisu Dostlar Korosu'nun 2007 tarihli bir konser kaydından bir türkü, Develioğlu türküsünü dinletmek istiyorum. Ruhisu sadece bir yorumcu değildi. Anadolu'nun değişik yörelerinden çok sayıda türküler de derledi. Bu türkü Ruhisu'nun son derlediği türkü olmasıyla da anlamlı bir türkü. Ruhi Su Türk'ü derlemek için 12 Eylül askeri darbesinden sonra 1982 yılı yazında otobüsle Adana'ya gider. İşte bu yolculuğa Ruhi Su'yu o zaman İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör İsmet Gürgey ve bir de Korodan öğrencisi Yusuf Başaran yolcularlar. Başara Noanı şöyle anlatmıştı bir e, muhabbetimizde. Hoca bu yolculuğa çok tedirgin ve gergin başlamıştı. Adana'da çalışmaların junta e, tarafından engelleneceği ve insanların da kendisiyle birlikte olmaktan tedirgin olacağı kaygısını taşıyordu diye anlatıyordu. Öyle de olmuş. İşte polis Adana'da kaldığı eve gelip önce evi sonra da Adana'yı terk etmesini istemiş ruhsudan. Yaklaşık 10 gün süren derleme çalışması sonunda sadece Develioğlu e, türküsünü derleyebilmiş. Ve İstanbul'a döndükten sonra da bu türküyü notaya almış. Ve ne yazık ki son çalışması da bu olmuş. Bu türküyü zaman zaman Koro'dan öğrencileriyle de paylaşmış. İşte Selenler grubu bu türküyü bazı konserlerinde tek sesli olarak yorumlamışlar. Bugün bu türküde Koro'yu yönetecek olan Hüseyin Tutkun bu türkünün notasını Koro için çok seslendiren isimdir. Bu kayıt 2007 yılında Lütfi Kırdar Kongre merkezinde DISK'in kuruluş yıl dönümü konserinden alındı. Konserde koruyu bugün disk korosunu yöneten eski ruhsuz dostlar korusu şeflerinden Berktay Akyıldız yönetiyordu. Türk'ünün solo partisyonunu da bugün yine Muammer Ketencoğlu Balkan Yolculuğu grubunun solistlerinden olan eski korist arkadaşımız Şule Kocaman seslendiriyor. Dinliyoruz Develioğlu. Develioğlu Sevgili dostlar önümüzdeki hafta 20 Eylül Çarşamba günü saat 20'de Ruhi Su'nun 32. Ölüm Yıl dönümü anısına Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde bir anma etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe giriş serbest ve ücretsiz olacak. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği yayınladığı davet metninde bütün Ruhi Su sevenlerini anma etkinliğine ve konsere davet ediyorlar. Etkinlik duyurusuna derneğin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Adres şöyle www.ruhisu.org.tr Ruhisu ölümünden hemen önce Zeynep Oral'a verdiği bir söyleşide anamı babamı hiç tanıyamadım. Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bıraktığı çocuklardanım. Öksüz olduğumu çok kimseye söyleyemedim. Toplumumuzda hala aşiret anlayışı var. İlk iş kimlerdensiniz derler. Kendini yetiştirmiş olmanın önemi hala anlaşılamadı diyordu. Ruhisu 1994'te yayınlanan Şiirler, Türküler plak kaydının sonunda da şöyle diyordu... Şaman dualarından Dedem Korkut'a, Dedem Korkut'tan Köroğlu'na, Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlana, Dadaloğlu'na, ondan ona, ondan ona, ondan da çağımızın büyük ozanlarına sürüp geldi bu güzel dil. Hep doğru gördü, doğru söyledi bu telli Kur'an. Onlar bize yalnız bu dünyayı sevdirmekle kalmadılar, daha mutlu ve daha adil bir dünyanın da geleceğini söylediler. Belki o dünyayı görmediler ama görmüşçesine söylediler diyordu. Zeynep Oral'ın ilk yazısı, yazısını yani ilk kez okuduğumda işte Ruhisu kimlerden acaba diye düşündüğümde benim ilk aklıma gelen bu güzel dili dünden alıp bugüne taşıyan Ozanlar ailesi geldi. Ruhisu da bu güzel dili bugüne taşıyan bu aileye dahil de en çok. Atualpa Yupangi, Mercedes Sosa, Paul Robson, Woody Guthrie, Pete Seeger, işte Shalyapin. Theodor Bikel, Yim Montan ve daha birçok çağdaşı müzik insanının ait olduğu ailedendi o da. Diliyorum ki çağlar boyu sürüp gelen bu güzel dil hiç susmasın. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için daha adil, daha barışçı ve daha güzel bir dünyanın müjdecisi olmaya bugün de yarın da devam etsin. Programı 1976 yılında Ruhisu ve Sümeyra Çakır'ın Dostlar Tiyatrosu'nda verdikleri bir konserden bir kayıtla kapatmak istiyorum. Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınan bir türkü, dam üstüne çul serer. Haftaya Cumartesi günü 16'da Açık Radyo'da 94.9 Babil'den sonra programında buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay ve teknik masada arkadaşım Ömer Şahin ile birlikte hepinize iyi bir hafta ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın bize bırakın bize bırakın şimdi size bir güzel küçük çerez gibi bir güzel türkü söyleyelim. <gülüyor> Dam üstünde çul <çoğu> <gülüyor> çeleme. Deç bul sever, loylu dayar, değli dayar, loy. Bilmem bu kimi sever, alelim neyi de kınalım, neyi de belalım. ever know. Gün seneler <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Take the goodness dansons. Les bırakılmış sesler. Hazırlayan Erdemen sunan We find